Plakta, yorgun bir ses çızırdar, köflü sayfalarında bir albümün gülümser o salık fotoğraflar. Kıvrılıken bir kentin alanına tutunur geçmiş yıllarını, tutunur anılarını. Taş baskısı bir plakta, yorgun bir ses çızırdar. Küflü sayfalarında bir albümün görümser o fotoğraflar. Kıvrulu kendi kentin alanına tutunur geçmiş yıllarına tutunur anılarına. İnce uzun duvarlar kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. Uzun duvarlar, kaç hayat yaşadığını söyleyim. Sesler yüzler sokaklar. Yan kısmı kalmadı seslerin odalarımızı da. Sahipleri çoktan öldü fotoğrafların. Adımlarımızdan yoruldu yol. Love Yaşlıktan sonra hiç unutulmayacaklar ince uzun duvarlar kaç hayat yaşadınız Söyleyin sesler yüzler sokaklar ince uzun duvarlar kaç hayat yaşadınız Kaç hayat yaşadığını söyleyin Sesler, yüzler, sokaklar ince uzun duvarlar Kaç hayat yaşadığını söyleyin Sesler, yüzler, sokaklar Yankısı kalmadı sesleri odalarımızın odalarımız. Sahiplerin çoktan öldü fotoğrafların ...seslerin odası mızı... ...sahipleri... ...çoktan öldü... ...fotoğrafların... ...yankısı kalmadı... sesleri odası mızı... ...sahipleri... ...çoktan öldü... ...fotoğrafların... ...çoktan öldü... Fotoğrafların. Seslerin, çoktan öldü fotoğrafların. Göçmüş kediler bahçesine... ...bir kez daha hepiniz hoş geldiniz... ...ee... Bu hafta Bilge Karasu'yu konuşmaya devam edeceğiz. Geçen hafta bıraktığımız yerden. Karin'le beraber. Aslında dün ölüm yıl dönümüydü Bilge Karasu'nun. Aramızdan ayrılışının 20. yılıydı. Kendisine hasretle ve saygıyla analım bir kez daha buradan. Ve o zamandan bu yana da kendisine verilen kıymetli de, ona duyulan ihtiyaçta da hiçbir şeyin değişmediğini de söylemiş olalım. Evet deyip, geçen haftanın biraz özetini geçip aslında... Ee, başlayabiliriz. Ee, Bilge Karasu için Notos'u söylemiştik. Ee, Notos'un bir evvelki sayısını e, yazmasaydı olmazdı başlığıyla çıkan ve Bilge Karasu dosyası yaptıkları e, bence edinebilirsiniz. Hepiniz çok hani Bilge Karasu severleri için özellikle. E, çok ayrıntıyla emekle evet. işlenmiş bir dosya. Eline sağlık yapanların. Ee, oradan ilerlemiştik biraz biraz ee, ve şey demiştik dünya yaşayan bir yazı olarak tanımlayan Bilge Karasu demiştik. Ve her zaman okuru etkin kılma çabasında olan ve geleneksellikten metinleriyle ayrılan. Çünkü metinlerine ya da yazdıklarına herhangi bir şekil ya da biçim vermeden bu biçimsizlikle oynayan diye indirgeyebileceğimiz ve öyle söyleyebileceğimiz belki. Bir şeyle girizgah yapmıştık. Okuru sürekli aktif etmesinin ve hani okurla bütünleşmesinin ya da hani Bilge Karasu'nun metinlerinin asl olarak okurda yankılanmasının e, önemini vurgulamıştık ki kendisi de zaten tam olarak bunun için yazdığını ve bunun için uğraş verdiğini çeşitli defalar e, hem yazılarında metinlerinde hem de e, söyleşilerinde sıklıkla dile getirmiştik. E, bu arada farklı disiplinlerin özellikle müzik ve resmin de onun edebiyatında, onun dilinin içinde kendisine yeniden bir alan bulduğundan da bahsetmiştik. Bu anlamda da deneysellikleri son derece açık. Her seferinde yeniden bir yaratım süreci. Keza elindeki kitabı uğraşmakta olduğu metni sanattan çok zanaat ürünü, bir el emeği, göz nuru gibi gören bir anlayış. Bilge Karasu'nun çevirmeniyle, Türk Edebiyatı üzerine yapılan bir söyleşi var. Bu şeyde değil, dosyada değil. Ama hayli ilginç kanat dergisinde Ebru Onay'ın Aronaji ile nasıl hani bilge karasuyu bir yabancı dile İngilizce'ye çevirirken bir çevirmenin Yaşar o dünyayı evet burada yeniden aktarma ve layıkıyla temsil etme ızdırapları aslında bu anlamda. ...tabii bir dış göz olunduğunda... ...Bilgi Karasu'nun evrenselliği de iyice bir ortaya çıkıyor. Çok herkesin kendini pazarlamaya meyyal olduğu bir alanda... ...kendi meslektaşlarının onu yücelttiği... ...ve herhalde ilk çevirilerinin... ...Türk Edebiyatı'ndan ilk çevirilerin yapıldığı... Hı hı. ...çevirilerin ödüllerle donatıldığı... ...ve ardından da dersler verdiği bir süreçten bahsediyoruz. Orada sesli olan ilişkisini de e, ifade ediyor metinlerin çevirmen e, ve diyor ki bizim meşhur e, programımıza ismini veren e, Göçmüş Kediler Bahçesi polifonik bir eser yani bir koro'dur Uzun sürmüş bir günün akşamı bir son sonat Troya'da ölüm vardı neredeyse bir senfonidir. Hı hı. Hatta temaların işlenişi Troya'da ölüm vardı da son bölüme girdiğinizde sanki Beethoven'ın senfonilerini son bölümü dinler gibi bir dağ üstünüze çöker. Çok karmaşık, çok içerikli, çok hırslı bir bölümdür. O yüzden da müziksellik dilin içinde olan dile has bir şey. Dilin üstüne konmuş bir şey değil. Yani yapma formülü değil, dilin içinde bulduğu bir şey diye bir tespitte bulunmuş. E, demişken ve hani tam hani Bilge Karasu'nun metinlerini yani hani burada bir yakınlık kurduğunu... ...ve aslında Bilge Karasu'nun yine dosyada bulunan, e, ben okunmasını ısrarla tavsiye ederim... ...Mustafa Arslan bitmemiş bir konuşmadan... ...Bilge ile yaptığı... ...söyleşilerin tapelerini çıkarmış hali... ...ve biraz daha düzenlemiş halinin... ...bir kısmını yayınlamış... ...ve şey... ...çeviriyle ilgili bir bölüm var... ...ve çeviriyle ilgili bölümde... ...Bilge Karasu şöyle diyor... ...her çeviren iyi çeviri yapan için... ...iyi çevirinin formülü değişik olacaktır... ...ama sonunda iyi çeviri yapılmış olacaktır... ...bir şey daha unutmamak gerekir... ...iyi çeviri belli bir adamın... ...belli başka bir adamın... ...metniyle buluşmasından çıkar herhalde bu biraz önce benim dediğim evet. yani hani onları neredeyse birbirine birbiriyle çarpıştıran bir kader var ki sonuçta müzikle tanımlıyor Bilge Karasun'un edebiyatını hı hı. ve oradaki Türkçe'nin biricikliğini İngilizce'de yeniden yaratırken Aslında bir hak teslimi olarak bize sunuyor Bilge Karasunun bu hani daha çok diğer disiplinlerle olan meselesi de ...sıklıkla tartışılan hı hı. ve tırnak içinde yabancı bulunan meselelerden. Ee, yine Mustafa Arslan Tunan'ın bu dökümlerinden e, bir, bir iki aktarım. Özellikle bu çok felsefi bulunuyor ve bu yüzden yabancı kılınıyor ya tırnak içinde hı hı. yine aynı şekilde. Ee, Bilge Karasu diyor ki yazılarımda herhangi bir felsefe yaptığını söylemek biraz fazla abartı olur değil mi diye soruyor. Bulduğum bir düşünce dünyasının etkisi olmaz mı yazdıklarımda? Olur tabii felsefe yapıyor olsam. Ee, ve yazmaya dair... Ee, şöyle bir e, tespitte kendini en azından yazdıklarına dair bulunuyor. Yine aynı e, dökümlerin içerisinde. Ben yeni olsun diye uğraşıyor değilim. Bir şeyi nasıl yazacağım diye düşünürüm. Yaza boza nasıl yazıl yazılması gerektiğini düşünüyor ki bu fazla bir şey de demek değildir. O hale getirmeye çalışırım. O hale getirdiğim zaman ben yenilik olsun diye yapmış değilimdir bunu. Ama bir takım alışıla gelmiş anlatı ya da anlatım biçimleri bana yetmemiştir. Ya da onların dışına çıkmak istemişimdir. E, aslında bu... Herhalde yabancı kılınması ya da yabancı görülmesi bir biçimde e, tam o onların dışına çıkma isteğinden ve ona yetmemesi isteğinden ve hani adına metinler denilmesi de belki tam buradan kaynaklanıyor. Bir de o metin denen şeyin yani e, çıkan ürünün adeta kendi alanını dayatmasından yani hani bir alan kurucu neredeyse Bilge Karasu. Eğer e, o metne yer yoksa orayı var ediyor ve oranın e, sınırlarının ya da sınırsızlığının <gülüyor> belirlenmesini de... Okura bırakıyor yani onun e, edebiyatı okurla beraber gidip e, var edilen bir e, koca alan. Gerçekten evet. hani böyle bir boyutla anlatasın var. Başka... evet şeyi de söylüyor zaten burada hani bana da alışılamaz mı diyor yani Hı -hı. Hani mesela. Yani hani e, alışılmış bir şey alışıldığı kalıplar içerisinde anlaşılır ve kolay görünüyor. Burada öyle değil belki ama bana alışılmış olması hiç mi düşünülemez? E, benim yazıma alışılmış olması. Galiba alışılmadı. <gülüyor> ee, ...hani şey anlamında alışılmadı... ...yani hani Bilge Karasu'ya tabii ki... ...yeni dönemde kendi örnek alan... ...pek çok isim var... E, ...ya da birçok isim var... ...pek çok demeyelim abartı olmasın ama... E, ...ama henüz hani o, o şeyde minvalde ilerleyen... E, pek yok diye... ...çünkü hani kuyum ustaları da... E, ...kuşak olarak azalıyorlar değil mi? Yani, evet, evet, yani e, o mıhlayıcılar... <gülüyor> ...işte... E, ...mücevherlerin taşlarıyla uğraşanlar... ...her birini elle yapanlar... ...şimdi nasıl işte bir fabrikasyona dönüldüyse... ...Bilge Karasu'daki o ince... ...işçiliği fark etmekte... ...ince bir okuma istiyor... ...araya hayatın... ...kütültürlü çeşit... ...ayrıntılarının da almasına izin verilmeyen... ...ve basma kalıp... ...sözlerle tanımlanmanın... ...dışına da çıkmayı gerektiriyor... ...Hürriyet'te 1991'de... ...yayınlanan bir söyleşisi var Bilge Karasu'nun... ...orada batılı eleştirmenlerce Türkiye'nin kafkası olarak değerlendirildiniz <gülüyor> ne düşünüyorsunuz diye sorulmuş Türkiye'nin kafkası olunmaz bana sorarsanız Türkiye'nin bilgi karasusu olmak daha ilginç demiş <gülüyor> ama bana sorulmuyor tabi diye evet. devam ediyor Bilinmeyen bir kişide bilinen bir kişiyle benzerlikler bularak o kişiyi bilinmeyenin karanlığından çekip çıkarabilmek, tanır olmaya başlamak doğal bir davranış. Sonraları bu benzerliği de nereden çıkardık dense bile başta böyle oluyor. Önemli olan bu ilk benzetmeden sonra bilgi Karasu'nun kendine özgü bir yanı olup olmadığını anlamaya çalışmak. Yani benzerliği değil, aykırılığı aramak. Bu aslında... İşte bu oryantalist bakışlara dair de çok temel bir eleştiri. Diğer yandan bence edebiyat okumaya ya da okura dair de çok ciddi bir eleştiri. Hı hı. Yani hani sürekli bir okunması güç bir yazar e, imlemesi var ya Bilge Karasu hı hı. için ya, anlaşılması. E, tabii kolay olduğu iddia edilmiyor. Yani Bilge Karasu'nun dünyasına dahil olmak ama ya, tabii sizinlerden dahil olacağınıza bağlı bir mesele bu yani. yani. Bizim de kolay ya da zor deme gibi bir durumumuz yok. E, ama e, Bilge Karasu şöyle diyor. E, şeyde İnbilim ders notlarında... ...Cemal Güzel'in hazırladığı... ...bir metnin gerçekleşmesi okurun işbirliği ile olur. Yazar okurunu amaçlar... ...metinse okurunu güdümler. Örnek okur illa iyi okur demek değildir. Metnin gerektirdiği okurdur. Her metin her okur için yazılmamıştır diyor. Dolayısıyla hani... ...kimi müzisyenlerin iyi ve gerçek anlamdaki müzisyenlerin... ...farklı albümlerde değişik... ...şeyler, türler de denerken... ...değişik hı hı. yöntemler de denerken... ...her bir albümün kendi... Dinleyici kitlesinin yaratması gibi bir şey bu. Evet nihayetinden kendi metninin gölgesinde kalması dedi diyebileceğimiz mesele de ya Bilge Karasu'nun. Hani tam e, belki de bu buradan kaynaklı olarak. E, yine buradan tutturmuşken şeyi e, Nurdan Gür Gürbile'in ölçülmüş, biçilmiş, hesaplanmış bir dil. E, Metis'ten çıkan yer değiştiren gölgede. E, oradan bir iki cümle aktaralım. Bilge Karasu ile ilgili. Ele aldığı yırtıcı içeriğin bir solukta dışarı atılmasına dayanan, arzuların, korkuların kendiliğinden ya da dolaysız dili değil, çalışarak varılmış, sanki durulması, yatışması, olması, olgunlaşması beklenmiş bir dil. Üzerinde düşündüğü konuya kapılmayan, geride duran, okurunu da kendisine yaklaştırmayan, uzakta tutan, hatta geri iten, özdeşlikler kurmasını engelleyen, tutkudan söz etse de tutkulu olmayan, ölümden söz etse de bunu yazının iç meselesi olarak sunan, ...konusuyla olduğu kadar okuruyla da arasında mesafe bırakan bir dil. Hı hı. Ee, Bilge Karasu okurken hasılı kelam e, herhalde en büyük şey çaba e, okurda olacak. Ya yani Bilge Karasu'nun çabası kadar e, bir, bir, bir çaba olacak diyebiliriz herhalde belki buradan. En azından kendi deneyimim de öyle. Bu aynı zamanda ama hani okura veren, verilen değer gibi de hı hı. E, benim algımda e, yer ediyor. Çünkü e, <gülüyor> yazar... O okurun geleceğini biliyor ve o doğru okuru, kendi kitabıyla buluşacak olan okuru gerçekten bekliyor. Hani geçen hafta da bahsetmiştik ya, bir yemişe atarsınız ortaya, ısıracak, gagalayacak, kemirecek birileri çıkar diye umarak diyor. Ve hani o kemirmeyi göze alacak olanı bekliyor. Keza bu dil meselesinde de bir dilin anlatılması gereken konulara... E, erişme, ...erişebilmesi gerektiğine inanan bir yazar olarak tanımlanıyor. Yani şöyle bir şey, diyor bir dilin anlatması gereken konulara yetkin hale getirilmesi lazımdır. Getirilemediği sürece o anlatılması gereken şeyler anlatılamaz. Ve o anlatılması gereken şeyler anlatılabiliyorsa demek ki o dil oraya varmıştır. Bu da hani bütün o deneyselliklerin arka planındaki e, o elzem hali bize açıklıyor. Yani o metin o dili istiyor. Ve şey, yani tam o noktada hani o söylenen şeye istinaden tekrar Cemiler'in aynı savı destekleyecek biçimde e, şöyle diyor. Karasu'nun kurmak dediği yazmaktan, dile getirmekten farklı bir pusu olarak yazı. Bu çok anlamlılık yalnızca simgesellikle çözümlenemez. Oyunun kuralları içinde dahilinde gerçekleşir. Bir şey anlatmak değil, üzerinde anlam arama oyunu oynanacak bir alan yaratma, kurma işini görüyor yazar. Evet tam aslında bir kurma işini görüyor. E, ve belki de bundan dolayı şiir sevenler daha çok Bilge Karasu okuyorlar ya da Geza müzeye yakın olanlar. Ya da Oradaki müziğe, sesi yakalıyor Ya da sinemaya yakın olanlar Aynen. aynı şekilde. Yani hani de, çünkü, çünkü de hani bu Kediler da aslında Bahçesi çok için. çağdaş bir yaklaşım Hı -hı. değil mi? Son, on, ondan sonraki dönemlerde artık şimdi disiplinler arası raksetmeyen bir sanattan ya da bilimden bahsetmek mümkün olmuyor. Yani hayatın o çok parçalılığı ister istemez her bir disiplinin o kaleidoskop misali hani hem parçalayarak ama hem yan yana gelip o bütüncül resmi çıkarma çabası gibi algılanıyor. Bunu çok zamanından önce yapan öncülerden biri. Evet, o yüzden de zaten farklılaşıyor. O yüzden de zaten e, bilge karası. E, Ve kuşakta er kuşak da yeniden kendi okurunu yeniden yaratıyor. Zamanımız azalırken ben aşk üzerine söylediği... ...ya da hani sevmek üzerine söylediği birkaç bir şeyi... Vay, aynı <gülüyor> şeyi yaptım. İnanmıyorum sana. <gülüyor> Aktar, aktarayım. Yani daha doğrusu hani okuyayım yine e, şeyden... ...Mustafa Aslan Tunalı'nın tapelerinde... ...ya dökümlerinden en azından. Hı hı. E, şöyle diyor... Sevgi de özellikle insanlar karşılarındakilerine bir şeyleri kabul ettirmeye çalışırlar. Bu hata. Hata. Ya birlikteliğin kalıbını belirlemeye çalışır, karşılıklı olarak iki taraf ya da bir taraf böyle bir şey yapar. Her ikisinde de işler yürümesin diye uğraşılır gibidir. Sevinci insan karşısındakinin özgürlüğüne daha az saygı gösterir hale geliyor galiba. Yapılacakların en kötüsü de bu. Ama iki kişinin bir yaşama biçimi oluşturabilmesi, iki kişinin bir arada düşünüp eylemesi bana çok güzel bir şey gibi görünüyor diyor. Ee, ve... Sevgiyi bir zorlama değil aslında hani bir ortaklık bir payda ve genel bir payda olarak aslında hani iki kişi arasındaki mesele olarak da değil genel Hı. bir mesele olarak e, görmesi de e, bu, burada şey e, bence dikkat edilmesi gereken husus. Çünkü buradan kedilere bağlayacağım bir taraftan da hani ben de bir kedi sever olarak da bildik arası kadar olmasa da e, şey diyor yine devamında Hı. kedilerle ilişkimizde hiç ustayla çıraklık yoktur orada çok tuhaf bir şey vardır. ''Taraflar karşılıklı olarak birbirini çok güzel eğitir. Eşitsizlik başka yerdedir. Eşitsizlik deminki gibi hayat bilgisinde değil, dillerin ayrı ayrı oluşunda. Yoksa karşılıklı eğitim çatır çatır yürür.'' Diyor. <gülüyor> ee, kedilerle kurduğumuz ilişki üzerinden. hani <gülüyor> Bunda böyle bir e, gayet hani usta çırak ya da birbirine bir şey öğretmeye ya da dayatma ilişkisi değil. Hani Dolayısıyla ilişkiden... aslında yine var olmayan ve her seferinde her kediyle de e, yeniden kurman gereken ve her seferinde senin içinden de tıpkı aşıkta olduğu gibi yeni bir şeyler çıkaran... Ee, ...bir ilişki biçimi... Ee, ...ben de narla incile gazelden... ...küçük bir parça okuyayım <gülüyor> mı... ...o e, bahsi geçen e, aşkı... ...herhalde bir... ...öykü... E, ...yazarının dilinden de kalbinden de... ...anca bu kadar anlatır. ...seni lavanta kokulu bir sabunda... ...bir kavun diliminde, açık uçuk gümüş... ...rengi bir çorapta, bir Yasemin dalında... ...adını bilmediğim, bilmemekten... ...utanç duyduğum halde öğrenmek istemediğim... ...sabun kokulu, el büyüklüğünde... ...fil dişi rengi bir çiçeğin açışında... Yıkık kemerlerde uyuklayan kedilerde, gecenin soğumuş kumunu döven patlayan dalgaların sesinde, günün ilk artısında karanlık saatler boyunca dağıtıp durduğun yatağında sabahın serinliği çıplaklığına işlemeye başlarken, uyanmaksızın omuzlarına doğru çektiğin, örtündüğün bir çarşafın ılık ak mutluluğunda bulacağım. Dilim içimden çekilesi, korkularım, seslerim, görüntülerim, anılarımsın sen benim. Dokunduğum, okşadığım, en gizli tadını tattığımsın. Kahvaltının üçüncü çayı bittiğinde uyanamadın mı, uyanamadın mı daha dediğim zaman ne gereği var diyen ilk insansın bana. Evet, bunun üzerine pek bir şey söylemeden e, bilge karasuyu burada sonlandıralım. Ya Ne kadar sonlandırmak mümkünse o kadar sonlandıralım. Tabii Ve ki. umarım sizde de bilge karasuya başlama e, e, duygusu uyanmış. uyansın eğer e, o bir ihtiyaçsa. Kesinlikle bir entelektüel çaba olarak değil. İhtiyar Gerçekten. İki bulacak zaten yani. yani. Zaten okumak entelektüel bir çaba olarak. Hani Öyle kendini algılanıyor da okumak <gülüyor> <o>. <gülüyor> <gülüyor> <Üç> Kitap <gülüyor> okumak gerekir. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için bu haftalıkta. Ee, açılışı Zuhal olacağıyla ile yapmıştık. Kapanışı Hümeyra ile yapacağız. Ee, herkese iyi haftalar, iyi akşamlar. Hoşçakalın. <gülüyor> Altyazı Gibi ağlar yas boşluk, olmamış yaşamlar eksik yarılar hatırlatır her şey eski aşklar. Neresi sılabilir, neresi kurbet? Yollar bize memleket.